Aüz bilahe min Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün Hazim tefsirinden, yani geçen hafta sistemdeki sıkıntıdan dolayı yapamadığımız Hazim tefsirinden tefsir metnini okuyacağız. Daha sonra da Hemen peşi sırada yine Beyzavi tefsirinden, yani 7 ve 8. üniteleri okuyacağız. İlk tefsir metnimiz Hazin'den, ee, şuraya bir bakayım Hazin miydi? İlk tefsir metnimiz Hazin'den. Kur'an-ı Kerim'de Kazim e, Suresi, Bakara Suresinin 165. ayet kelimesi. Bu e, Kur'an-ı Kerim'in tabi bütün ayetleri evrensel e, kıyamete kadar hükmü var olan ayetlerdir. Bu ayette de özellikle e, Şi konusu işleniyor yani şirkle ilgili olduğu için oldukça konu önemli. ayet Kelime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ Bazı insanlar Allah'tan başka bir takım tanrılar, bir takım ilahlar edinirler. يُحِبُونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ Bu insanlar o tanrılarını, o ilahlarını, o yücelttiği e, nesneleri, bunlar insan olabilir, o endat dediği şeyler, hayvan olabilir, eşya olabilir, mal olabilir, makam olabilir, servet olabilir, şöhret olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir, evlat olabilir ve benzeri. Allah'ın dışında bir takım şeyleri, e, tapınılan nesneler, tapınılan mağbutlar edinirler. يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهُ O mesneleri, o şeyleri, o e, taptıkları şeyleri tıpkı Allah gibi severler. Yani Allah ne kadar sevilirse o kadar severler. وَالَّذِينَ e, amenu iman edenlere gelince اَشْهَدُّ حُبَّلِ اللّٰهُ Onların Allah sevgisi bu e, Allah'ın dışındaki bir takım varlıklara tapan, bir takım nesnelere tapan kişilerin e, kendi mabuttularına tanrularına yapmış olduğu sevgiden daha fazladır, çok daha fazladır. Walla yaralazine zalemu iz yere unel Keşke zulmedenler azabı gördükleri vakit, gördükleri vakit keşke zulmedenler. Az, azabı gördükleri vakit yani kıyamet azabını gördükleri e, zamanki gibi bilselerdi, görselerdi. Enn <gülüyor> al kuvvet illahi cemiyan, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu. Keşke, keşke zulmedenler bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve enn Allah'e azab, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu. O kıyamet esnasında azabı gördükleri esnadaki gibi azabı gördükleri o kıyamet zamanındaki kıyametin kopuşu esnasında veya Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatında kendilerine verdiği azap ki buradaki ahiret azabı kastediliyor. O ahiret azabını gördükleri zaman hissettikleri duygu bilgi neyse o zaman bildikleri gibi keşke dünya hayatında da bilselerdi. Allah'a, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu. Çünkü o zaman zaten bizzat müşahede ediyorlar azabı ve o zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu biliyorlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın çok şiddetli azap ettiğini biliyorlar, idrak ediyorlar. İşte bu ayet kerimede de diyor, diyor ki, keşke zulmedenler ahirette inandıkları, ahirette gördükleri ve bildikleri gibi, bildikleri gibi dünya hayatında da bilselerdi. Durumun böyle olduğunu bilip de inansalardı, keşke. Kavulu e, Azze ve Celle e, Cenab-ı Hakk'ın sözü Azze ve Celle ve minân nasi Cenab-ı Hakk'ın bu kelimede ifade ettiği ve minân nasi sözü yani el müşrikine bir takım müşrikler bir takım da demek dememiz yanlış olur e, yani ve minân ifadesinden kast edilen müşriklerin tümüdür yani el müşrikim men yatta kizum indunüllahi yani adam onlar Allah dışında bir takım tanrılar, tanrılar, tapınılan nesneler e, edinirler. Yani Allah'ın dışında Allah kadar sevdikleri, Allah gibi telakki ettikleri bir takım varlıklar edinirler. Bunlar insan olabilir, hayvan olabilir, eşya olabilir, para olabilir, mal olabilir gibi. Yani esnamen yâbudûnehâ. Yani tattıkları bir takım putlar edinirler. Çünkü put dediğimiz sadece dikili taşlar değil insanın malı, makamı, serveti, şöhreti yani aşırı derecede tıpkı Allah seviyesinde sevdiği varlıkların her birisi bir kutttur aslında insan için. Ve nitdu el müslü el münazi. Nit denk demek. El misl denk. El münazi o da aynı misil anlamında denk, eş, benzer demektir. Fele buna göre el esnamu Buna göre putlar bazısı bazısının eşidir, dengidir, benzeridir. Ve bazısı bazısına eştir, denktir, benzerdir. Putların bir kısmı diğer bir kısmı. Çünkü hepsi tapınan nesnelerdir. Yani birisine A şahsı tapıyor, birisine B şahsı tapıyor. Bu anlamda her birisi birbirine denktir, benzemektedir. وَلَيْسَتْ اَنْ دَادًا لِلّٰهِ تَعَالَ Burası çok güzel bir ifade. Diyor ki bunlar birbirlerine eş olabilirler, denk olabilirler, benzer olabilirler. Bunlar nereden Allah'a denk olacaklar? وَلَيْسَتْ اَنْ دَادًا لِلّٰهِ تَعَالَ Bunlar Allah'a denk olamaz ki. Allah'a denk olamazlar. وَتَعَالَ Allahu اَنْ يَكُونَ لَهُ نِدْدُونَ Allah, Allah'ın kendisi gibi bir eşinin, benzerinin, denginin olması olmasından Allah münezzehtir. Allah çok yücedir. Ev lehu müslün münaziyon. da onun bir eşinin denginin, benzerinin olması, olmasından da Cenab-ı Hak yine çok yücedir, çok e, belidir, e, uzaktır. Vakıyla <gülüyor> el-endadu denilmiş ki el-endad el-endad kelimesi el ekfa'u u minel yani yani e, Erkeklerden e, denk olanlar, küfür diyoruz ya, küfür, denk denk olanlar. Yani vehum ruasahum ve kuberauhumil lazine Burada kıra ifadesini kullandı, net kelimesi için, emdat kelimesi için. Yani bu kıra ifadesini kullanınca arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Tefsirde böyle geçtiği zaman bu zayıf bir vaayatdır. Yani çok fazla itibar edilecek bir şey değil. E niye almış bu zayıf ruh Yani böyle bir görüşün olduğunda bilin demektir. El akfa, uminarıca, <gülüyor> ekifa, uminarıcali ve humru esarhum ve kubera humulazine yutuonehum fi masiyyetillahi taala. Allah'a isyan da o müşriklerin itaat ettikleri, reisleri ve büyükleridir. Yani insanlardan denk olanlar, insanlar insan insana denk olan varlıklar, insan olan varlıklardır. Yuhibonehum <gülüyor> kelimesine gelince ey yabdunahum ve yemilun ileyhim yani on webde yabdun meveddet sevgi demek Severler, onları severler ve yemilun ilehim onlara meyil ederler vel hubbu sevgi nakidul bughd buğdun öfkenin zıttıdır ve ahabbete fulanen yani birini sevdiğin zaman ey caaltehu mariden bi en tuhibbehu yani birini sevdiğin zaman onu ona bir gösteride bulunursun. Nehrit gösteri demek. Ona bir gösteride bulursun. Yani ona dersin ki ya ben seni seviyorum veya ya sözü söylersin veya eylemsel olarak yani ona saygı gösterirsin veya işte önünde secdeye kapanı kapanırsın veya işte tapınma ibadetlerinin dışında bir takım hareketler bir takım faaliyetler yaparsın. وَالْمَحَبَّتُ الْاِرَادَةُ Sevgi, e, murad etmektir. كَهُبْ بِاللّٰهِ ifadesine gelince, اَيْ كَهُبْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ لِلّٰهِ Yani müminlerin Allah sevgisi gibi. Müminler Allah'ı nasıl, bütün varlığın, kainatın yaratıcısıdır, biz onu e, en yüksek seviyede, seviyede seviyorsak, e, onlar da o putlarını, o taptıkları nesneleri, taptıkları insanları e, tıpkı müminlerin Allah'ı sevdikleri kadar severler. Ve mana anlam şudur. Yuhibbuna'l asname putları severler. Kema yuhibbu'l mu'minuna rabbahumazzal cealle. Müminler nasıl kendi Rablerini severlerse onlar da aynı şekilde aynı şekilde putlarını severler. Vakıle denilmiş ki mana yuhibbuna hum ke Yani o putlarını Allah sevgisi kadar severler. fe mana dolayısıyla anlam şu olur ennehum ne beynel esnami ve beynellahi fil mehabbeti. Yani o takdirde mana şu olur yuhibbunehum kehubbillah tıpkı e, Allah'ı sevdikleri kadar severler. Manası ikinci bir mana. O zaman mana ne olur? ennehum ne? yani onlar denk tutarlar beynel esnami ve beynellahi fil muhabbeti sevgi de Allah arasındaki Allah Allah ile putlar arasındaki sevgiyi, sevgiyi eşit seviyede tutarlar. Yani sevgilerinin bir kısmını Allah'a hasret ederler, bir kısmını putlarına verirler. Zaman kale bir kavlül evvel yani birinci sözü söyleyenler birinci söz, birinci görür. Yani onlar putlarına, büst bütün de tıpkı Allah gibi severler. İkisi de Allah'ı sevdikleri kadar da putlarını severler. İki mana var. Hemen kale bir kavlü la'ler birinci görüşe göre la yessu tul'l küffari muhabbetullah teala. Birinci görüşe göre kâfirlerin Allah'a bir sevgisi sabit olmamıştır, yoktur demektir. Hemen bir biri sani ikinci sözü söyleyene göre ise esbete'l küffari muhabbetullah teala ikinci söze göre o o müşrikler Allah sevgisini, kafirler Allah sevgisini e, ispat ettiler, gösterdiler. Lakin cealul esna meşuraka en fil hubbi. Fakat sevgide Allah'a şirk koştular. O putları Allah'a şirk koştular. Yani Allah'ın var olduğunu bildiler, bir olduğunu bildiler, yaratıcı olduğunu bildiler, kainatta tasarruf edici olduğunu bildiler. E biz Allah'ı seviyoruz ama bu putlarımız da bizi Allah'a yaklaştırsın veya bu futlar değerlidir. Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz olsun. Yani tabir caizse Allah'la birlikte yedek ilahlar edindiler. Yedek ilahlar. Bu ne demektir? Allah'ın bir takım kainattaki tasarruf haklarını bir takım varlıklarda gördüler. Bu insan olabilir, alim olabilir, bilgin olabilir, şeyh olabilir, meşayih olabilir veya işte put olabilir, taş olabilir, nesne olabilir, hayvan olabilir ve bunlar o, o, o, o sevdikleri nesneleri öylesine yüceltiyor, öylesine yüceltiyor, öylesine yüceltiyor ki artık onları nesne olmaktan çıkarıyor. Tabiri caizse Allah'la eş değerde bir varlık olarak görüyorlar. İşte Kur'an buna tapınmak diyor. Burası bu, bu mesele çok önemli arkadaşlar. Evet ve lüzzin âmanu esşeddü hübben Lillahi. Müminlere gelince, müminler onların kutlarına olan sevgilerinden daha fazla Allah'ı severler, daha fazla severler Allah. I. Ey esbete ve edveme ala mahbbetihi, Allah'ın muhabbeti, Allah'ın sevgisi sevgisine devam ederler ve o sevgi üzerinde sabit kalırlar. Le'annhum la yaktarûne ma Allahiswa. Çünkü müminler Allah ile birlikte başka bir kimseyi, başka bir varlığı, başka bir nesneyi tercih etmezler. Vel <gülüyor> müşriklere gelince, iza ittakadu sanamen bir put edindiklerinde sunnara akara ahsana minhu sonra o puttan daha güzel bir put gördüklerinde yani bu sadece dikili putlarda, buraya dikkat edin. Tapınılan nesne, herhangi bir şey, insan veya başka bir şey tarahul <gülüyor> evvel Vaktar-u <gülüyor> esnâye. Birincisini atarlar, terah-u <tarafı> atarlar, vaktar-u <gülüyor> esnâye ikincisini tercih ederler. Böyle <gülüyor> yine denemiş ki inler <gülüyor> kufâre, kafirler, <iş> şüphesiz kafirler, yâdilûne an esnâmihim fi şada idi. Zorluk zamanlarında putlarından vazgeçerler. Ve yâdilûne <gülüyor> ilâlihi taâla, Allah'a yönelirler, cemaâkâra <gülüyor> anhum, Cenâb-ı Hak'ın kendilerine haber verdiği gibi. Zorluk zamanlarında putlarını bırakırlar. Allah'a yönelirler. Bir tekim Kur'an-ı Kerim'de Fe fi'l gemiye bindiklerinde dağurullah Allah'ı çağırırlar. Muklisine lehüd dinini samimiyetle Allah'a tas kılarak, özgü kılarak, bütün benlikleriyle, bütün samimiyetleriyle, bütün içtenlikleriyle Allah'ı çağırırlar. Bir sıkıntı, bir musibet mesela diyelim ki gemi denizde bir fırtınaya yakalandığı zaman ve müminlülüğe müminler ise la dillülün anillahi Taala, fi sırri ve lafi dırri ve lafi şiddeti. Oysa müminler, bu ve müminlülüğe müminler raya dillülün adere vazgeçmek dönmek demek. Raya dillülün anillahi Allah'tan vazgeçmezler, Allah'tan dönmezler. Fi sırri genişlikte, yani bollukta, ve lafi dırri zorlukta, ve lafi şiddeti sıkıntı zamanlarında, şiddet zamanlarında da, ve lafi rahayı bolluk zamanlarında da. Allah'tan vazgeçmezler. Ve kıire, yine denildi ki innen müminin, mü'minine yuvahidune rabbehün şüphesiz mü'minler Rab'lerinin bir olduğuna iman ederler. Yuvahidune Allah'ın tek olduğuna inanırlar. Vel kuffare kafirlere gelince ya budune esnamen kesirete birçok kutataparlar. Birçok taparlar. Fatan kısul muhabbete lisanimin vahidi. Birçok puta taparlar da bu putlar içerisinde en güçlü, en güzel, kendilerine en uygun gördükleri hangisiyse sevgiyi ona indirgerler. Ona hasrederler. ederler. Fatan <fetankısı> indirgemek demek. Ona haskınmak. Bakira <fetankısı> yine denilmiş ki innama huwa eee qale vellezina amenu esed hubban yani Cenab-ı Hakk'ın ifade etmiş olduğu bu ayet hakkında yine şöyle denilmiş لَيَنَّ اللّٰهَ أَحَبَّهُمْ اَوْوَلًا فَاَحَبُّهُ Çünkü Cenab-ı Hak öncelikle bu ayetle ilgili فَالَّذِينَ آمَنُوا اَشْهَدُّهُ بَنْ lillah." ifadesiyle ilgili olarak şöyle demişler لَيَنَّ Allah'a أَحَبَّهُمْ Çünkü Allah o müminleri sevdi sevmiştir ilk önce evvelen ilk önce فَاَحَبُّهُ Onlar da onu seviyorlar böyle de söylenmiş وَمَنْ شَهِدَ لَهُ الْمَعْبُودُ بِالْمَحَبَّةِ كَانَتْ مَحَبَّتُهُ اَتَمَّ Kim ma'buda şahitlik ederse, sevgiyle şahitlik ederse, yani tapınılan varlığa şahitlik ederse, sevgiyle şahitlik ederse, كَانَتْ مَحَبَّتُهُ اَتَمَّ Onun sevgisi tamam olmuş olur. Ve şey'at bi's-sür keram fi manal muhabbeti inda qarli ve Bir başka ayet cümlede, bir, bir başka yerde bu konuda daha geniş tefsirler, daha geniş sözler, ifadeler gelecektir, müfessir diyor. Evet. Zaman şehide lahu'l-ma'budu yani Allah kime şahitlik ederse bilmehabbeti burada el mabut ifadesini Allah'a racı kılmak, Allah'a yönelik olarak aramak daha güzel olur. Allah kimin sevgisine şahitlik ederse kânet mehabbetühü etem. Onun sevgisi Allah'a karşı tam olmuş olur. E Allah şahitlik etti mi artık mesele biter. وَلَوْ يَرَلَّذ۪ينَ Zalemu bu ifadeye gelince e, keşke e, şayet keşke yerel lezine zalimu zulmedenler görselerdi, bilselerdi. Kuriye bittai velev yara değil de tera şeklinde de okunmuş. O zaman mana ne olur? Mana şu olur. Ve'l mana anlam şu olur. Velev tera ya Muhammed ellezine zalemu Ey Muhammed keşke sen o zulmedenleri o kıyametin koptuktan sonraki, kıyamet esnasında veya kıyamet koptuktan sonraki ahiretteki durumlarını, hallerini bir görseydim de bilseydim bunların başına neler geliyor. Bakın buradaki kıraat farklılığından başka bir anlam çıktı. Yani, eşreku fi şiddetil azab. Yani onlar, o şirk koşanları azabın şiddeti konusunda başlarına neler geldiğini o şirk koşanların başlarına nereye geldiğini keşke bir görseydin de bilseydin. E ne olurdu? Cevabı geliyor. Leraite emren azimen. Büyük bir iş görmüş olurdu. Keşke görmüş olsaydın. İşte burası cevap. Ayette yok ama müfessir o cevabı kendisi görmüş olsaydı. Ne olurdu? E söylenmiyor ayette. Müfessir diyor ki Leraite emren azimen. Büyük bir iş olduğunu o zaman anlardık. Okunuha bi'l-ya, ya ile okunduğunda: "Lanana huveler yererlezina zalemu enfusehum 'inda ru'yetil azab." Azabı gördükleri zaman keşke o zulmedenler kendi başlarına neler geleceğini bir görüp bilselerdi. "Hayne yuksefu bihim finnar." Ateşe atıldıklarında. Ateşe atıldıklarında yani yani ateşe atıldıkları zaman azabı gördükleri esnada başlarının nerelerin gele geldiğini keşke görselerdi. Keşke o bilselerdi. Ne olurdu o zaman la harfu la harifu nadratel küfre. O zaman şunu kesin olarak anlarlardı. La arifu elbette bilirlerdi nadratel küfrü Biz Türkçe'de kullanılır. Nadratün mazarrat demek. Küfrün e, sıkıntısını, çirkinliğini Kötülüğünü, kötülüğünü elbette bilmiş olurlardı. Ver başka ne olurdu, başka neyi bilirlerdi? Ver ne ve şunu da bilirlerdi. Onların kutlardan edildiği ilahlar, tanrılar, layyamfauhum onlara fayda vermediğini de öğrenmiş olurlardı, kesin olarak görmüş olurlardı, bilmiş olurlardı. اِذْ يَرَغْنَ الْعَزَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ cemiyan. Azabı gördükleri esnada. Yani ahirette, keşke ahirette o azabı gördükleri esnada, o azabı gördükleri esnada, o zalimler e, azabı gördükleri esnadaki gibi esnadaki gibi bilselerdi, görselerdi de inansalardı. اِذْ يَرَغْنَ azab, اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ Azabı gördükleri zaman şunu hissedecekler, şunu bilecekler ki Ennel kuvvetelillahi cemiyan Kuvvet, kudret, hakimiyet, yücelik, her şeye tasarruf etme bütünüyle Allah'a aittir. Bunu bilmiş olacaklardı, bunu görmüş olacaklardı. Ahirette bunu idrak edecekler. Keşke ahirette idrak, bu idrak ettikleri bu bildikleri, gördükleri durum gibi durum gibi keşke dünyada da inanmış olsalardı, bilmiş olsalardı. Manahu izyerevnel azab ennel kuvvetel illahi cemiyan ifadesinin anlamı şudur. Lev yerel lezine kânü yüşrikûne fi dünya keşke, keşke şayet dünyada şirk koşanlar görselerdi eee Azab el-ahireti, azabın, ahiret azabını keşke müşrikler dünyadaki gibi, dünyadaki gibi idrak edebilseydiler, idrak etselerdi. Le-alimu hineyerevnel azab, elbette o zaman bilirlerdi, yani ahirette kesinlikle bilirlerdi. Hineyerevnel <gülüyor> azab, azabı gördükleri zaman, ahirette kesinlikle bilirlerdi ki, ennel kuvvete sabitetun billahi cemiyah. Kuvvet, kudret bütünüyle Allah'a aittir. Çünkü ahirette bu durumu bizzat müşahede ediyorlar. Yani ahirette artık Allah'ın kuvvet ve kudreti yoktur. Bizim putlarımızın vardır. Böyle bir düşünce onların zihninde hasıl olabilir mi? Olmaz. İşte o bütün kuvvetin Allah'a ait olduğu düşüncesi ahirette kendileri için nasıl, bir anlam ifade ediyorsa nasıl inanıyorlarsa ahirette bu gördükleri durum karşısında keşke keşke dünyada da bu şekilde inanmış olsalar. Ve mane anlam şudur. Enlem şahidu min kudreti taala. Onlar Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretini bizzat müşahede ettiler. Ma teyakkanu mahu ma Evet. Onunla birlikte Allah'la birlikte bizzat müşahede ettiler. أن القوة له جميعا kuvvet evet bütünüyle Allah'ınmış ahirette ve en lemre leysa ala maka kanu aleyhi min şirki ee, ve juhudi ve en durum durum şüphesiz ki iş durum leysa ala maka kanu aleyhi min ve juhudi onların üzerinde bulundukları şirk ve bile bile inkar durumu gibi değilmiş inandıkları gibi değilmiş ahirette bunu kesin olarak Allah'la birlikte müşahade edecekler. Ve inne Allahi şedîdü azap. Azap ve Cenab-ı Hakk'ın çok şiddetli azap sahibi olduğunu da bizzat görecekler, görecekler ve bilecekler. Tevbe suresi 23 24. ayetler arkadaşlar. Ya eyyuhellezîne âmenû ey iman edenler. Tâtteqû âbâkun ve ihvânakun evliyâ'edîn istahabbul küfre alel Ey iman edenler küfrü imana tercih ettiklerinde kardeşlerinizi ve babalarınızı dostlar edinmeyin. Ey iman edenler, şayet, şayet babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imana tercih ederlerse onları dost edinmeyin. Veman yetevelle hümünkum, sizden kim onları dost edinirse böylesi bir durumda feula ikehümüzdari. İşte o dost e, edinenler de zalimlerin ta kendisidir. Kur, inkâne abâukum ve abnâukum ve ikhwanukum ve zvâjukum ve ve, ve kesade. De ki, ey peygamber, ey müminler, söyleyin. Şayet babanız, çocuklarınız Kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız ve envalül iftereftü muha biriktirdiğiniz mallar ve ticaretün tekşevne kesadehe ve kesilmesinden korktuğunuz, kesindiğe uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinü tevdevnehe ve içinde hoşnut olarak oturduğunuz, razı olduğunuz evler, saraylar, bahçeler, bağlar, Ahab beylerin Kumyalları ve Rasulü ve Cihadın fi sebili Allah yolunda cihattan Allah'tan ve Peygamberinden sizin için daha sebimli ise, feterbesu bekleyin ve bakalım. Hatta yaktir Allahu emri. Allah emri ile hükmü ile gelinceye kadar bekleyin bakalım. Vallahullah yeterken fasikin. Allah alfasık Allah'a itaatten dışarı çıkmak demektir. Allah da bu şekilde malını, çoluğunu, çocuğunu, annesini, babasını, akrabasını ondan sonra ticaretini Allah'tan, onun peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha fazla seven kişilere, bu fasık kişilere elbette hidaret etmez. Onları doğru yola ulaştırmaz. Demek ki hiçbir sevgi ne hoca sevgisi, ne koca sevgisi, ne eş sevgisi, ne çocuk sevgisi, ne mal sevgisi, ne saraylar, ne bağlar, ne bahçe bahçeler, ne makamlar, ne işte şeyhler, ne alimler, ne bilmem bilginler şunlar bunların hiçbirisinin sevgisi Allah sevgisine denk olmamalar. Kadruhu <gülüyor> subhanahu cenabehu şu sözüne Gelince ya eyellezine ve ikwanat mevli. Ey iman edenler babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar tutmayınız. Kâle Mücahid'in bu ifade ile ilgili olarak tabiinde mücahid demiş ki hazir ayetü muttasiletun ayet bir öncesi ayet de eee Nezelat fi ve terhata minel hicret. Hz. Abbas ile Talha'nın hicretten e, kaçınmaları, o, kaçınmaları e, sebebiyle, kaçınmaları hususundaki olayla ilgili olarak inmiştir. tabii bu, bu sebebinizul ayetin hükmünü tahsis etmez, yani sınırlandırmaz. Yani bu ayet sadece onları ilgilendirir denilmez. Çünkü Kur'an ayetlerinin hükmü evlenserdir, kıyamete kadar geçerlidir. Yani e, bir başkasına söylese bile, Kızım sana söylüyorum kabilin, gelinim sen anla kabilinden ayette mutlaka ve mutlaka bizi ilgilendiren bir durum söz konusudur. İster kafirlere söylenmiş olsun, ister müşriklere söylenmiş olsun, ister müminlere söylenmiş olsun, ister geçmiş toplumlardan bahsetmiş olsun. Burada her ayette bizim alacağımız mutlaka dersler vardır. Yani o kafirler şunu yaptılar, siz yapmayın. O münafıklar şunu yapıyorlar, siz yapmayın demektir. Elbette ki bu ayetlerde bizim için dersler ve ibretler vardır. Va kalı İbn Abbas İbn Abbas diyor ki, lama emre Nebiü Sallallahu Aleyhi ve Sallam nasabı Hicreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sallam insanlara Hicreti emredince, ilal Madineti Madineye Hicreti, fəminhum men taallaka bi ahlahu ve evladahu, evet bir kısmı ailesine ve çocuklarına bağlandı yapıştı kaldı yani. Yakulu ne nüshidü ke Allahu enla tu di ana lehum fe yuqime aleyhim ve yada'l hicret, hicreti. Yakulune demeye başladılar, nünşüdüke, nünşüdüke Allah'ı, ee, biz Allah'ım seni istiyoruz, en la tudiyana, bizi yok etmemeni, fe yarıkke lehum, onlara şefkat göstermeni istiyoruz, fe aleyhim, yarabbi onları burada ikamet ettir, ve yada'l hicrete, ve bu şekilde e, hicreti terk ettiler. Yani, Ya Rabbi biz seni seviyoruz ama bize hicreti hicreti farz kılma. Biz evimiz, işimiz, barkımız var. Biz bulunmuş olduğumuz yerde e, biz bulunmuş olduğumuz yerde rahatız. E sen de seviyoruz ama bize hicreti hicreti e, söyleme. فَاَنْزَلَ Allahu هَزِرْا Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayet-i indirdi. وَقَالَ مُقَاتِلُ Mukatil diyor ki نَزَلَتْ فِي تِسْعَةِ لَز۪ينَ اِرْتَدْ anil الْإِسْلَامِ Bu ayet İslam'dan dönem dönen ve mürtet olan yani dinden çıkan, önceden Müslümanken, sonradan dinden çıkan dokuz e, kişi hakkında duyulmuştur. Ve lahiqubü Mekkete <Sessizlik> bunları Mekke'ye ulaştılar. Fenahe Allahül Müminin'e <Sessizlik> an muvvalatiyim Cenab-ı Hak'ta bu dinden dönen kişilerle kişilerin dost tutmalarını müminlerin onları dost tutmalarını nehitti. Ve <Sessizlik> enzela ya iyyelazine ameno ve şu ayet kelimesine indirdi. Ya yerlediniz aman o ey iman edenler. Katta fizu abakum ve efanakum ebliha. Ee, ey iman edenler babalarınızı ve kardeşlerinizi yani bu şekilde babanız da olsa kardeşleriniz de olsa onları dostlar edinmeyin. Yani bi taneten ve asika eee terşevne ileyh mesarerukum ve tusiruna'l mekam ma'hum me ala'l hicreti. Yani bi taneten e, ve asika e. bi taneten ve asika e, Dostlar aynı manada. Tevşemle ileyh nasvarakum sırlarınızı onlara ifşa ediyorsunuz, açıklıyorsunuz, onlara açıklamayın sırlarınızı ve tüfsilunal makama onlarla birlikte bulunmayı, birlikte bulunma makamını tercih ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Yani eğer böyle kişiler varsa onlarla dost olmayın, sırlarınızı onlara vermeyin. Onlarla birlikte bulunmayı, aynı makamda, aynı noktada bulunmayı da tercih etmeyin. Dolayısıyla hüm حملوا هذه الايه على ترك الهجرتي mişkil. Bazıları demişler ki bu ayet kelimenin kerimenin hicretin terk edilmesine e, hamledilmesi problemledir. Problemlidir. Li enne surete sureten nezale ba'del fethi. Çünkü bu sure fetih'ten sonra eee inmiştir. Deh yani en İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in son inen sürelerinden biridir. Yani e, bazıları demişler ki, Hamlu Hazil ayeti ana terki hicret'i mi? Hicretin terk edilmesine bu ayet kelimenin hicretin terk edilmesine hamledilmesi problemlidir. Yani hiçbir şekilde hicretin terk edilmesine hamledilemez. Şüliyan-ı Hazil surete nazile bazı'l Fetih. Buradaki Fetih Hudeybiye ve Mekke'nin fetihidir. Büyük bir ihtimalle Mekke'nin fethi olabilir. Ve hiyye min ahiril Kur'an'ın yani bu süre mözül itibariyle, inme sırası itibariyle Kur'an'ın son sürelerinden dendir Vel bu daha doğrusu, buna daha yakın olan anlam en yukale şöyle denilmesi. İnnallâhe <Sessizlik> Subhanahu ve teâlâ <Sessizlik> şüphesi Cenab-ı Hak lemme emerel minine bitteberrimine müşrikine <Sessizlik> Cenab-ı Hak müminlerin müşriklerden uzaklaşmasını emrettiğinde Kalu ki, faygümkünü en yukatya rjulu abahu ve akahu ve webnehu. Şunu söylediler. Müminler dediler ki, bir insanın babasıyla, efendim, söyleyeyim kardeşiyle, oğluyla ilişkiyi kesmesi nasıl mümkün olabilir? Fazıkar Allah Cenabı Hakta bildirdi: En muqataya rjulu ehlehuh ve akaribeuhu fi dini vacibetu. Cenabı Hakta dedi ki, din konusunda, din konusunda, Evet, kişinin ailesiyle, akrabalarıyla ilişkiyi kesmesi farzdır. Binaenaleyh fel la yuvalül kafire, mü'min kafiri dost, tutan, dost tutamaz, dost tutamaz. Yani insanı ilişkiler olabilir tabii ki, insanı ilişkileri göstereceksiniz. İyilik edebilirsiniz, ikramda bulunabilirsiniz, bu ayrı. Ama dost tutmak ayrı. Evet. Kelmi ümül kafire ve inkane abahu ve akahu ve İsterse bu inkarcı babası olsun, isterse kardeş olsun, isterse oğlu olsun, bunları hiçbir şekilde dost tutamaz. Ama insani ilişkisini, e, akrabalık ilişkisini gözetebilir. Bu ayrı bir şey. E, Bunun göstermesi gerekir ki yani adam İslam'ın güzelliğini görsün, Müslümanların iyiliğini görsün, iyilik görecek ki. Sizin dininizi ve sizi, e, sizin kıymetinizi bilmiş olsun. İyilik görmese, e, ne diye size değer versin? Sizin dininize ne diye değer versin? Ve huve kavlu ta'ala, o da Cenab-ı Hakk'ın şu sözüdür ki, in istihabbul kufre iman, hangi durumlarda? Eğer o kişiler, yani babanız, kardeşleriniz, çocuklarınız, akrabalarınız, küfrü imana tercih ediyorlarsın. Bu durumda ilişkilerinizi sınırlandırırsınız dostluğunuzu kesersiniz ama insani ilişkiyi mutlaka sürdürmek lazım. Zaten Hazreti Peygamber de münafıklarla olsun, kafirlerle olsun, e, dinsizlerle olsun e, ilişkisini kesmemiştir. Yani bir şekilde onlarla konuşmuştur, iyilik etmiştir onlara. Yani in ihtarul kufre ve akamu aleyhi. Yani şeyet küfrü tercih eder ve küfür üzerinde kalırlarsa ve terkül ve rasûli, Allah'a ve peygamberine imanı terk ederlerse o zaman bunlarla ilişki yani dostluğu kesmek, dostluk etmemek farzdır. Vacip buradaki vacip farz manasındadır. Ve zalimun. Sizden her kim bakın, teverla dost edinmek. Onları dost edinirse işte o feülâke hüzn zalimun. onlar zalimlerin ta kendileridir. Yani Vemen yaktarul mekame meafhum alal hizreti yani kim onlarla birlikte bulunma durumunu konumunu hizmete tercih ederse efendime söyleyeyim vemen yaktarul mekame alal hizreti meafhum alal hizreti el cihade ve bir de alal hizreti el cihadi hizmete ve cihada cihada tercih ederse fakat zlme nefsehu nefsehu bı mukalifet amrıllahı taala o zaman şüphesiz bu kişi Allah'ın emrine muhalefet etmekle nefsine zulmetmiş olur. Kendine zulmetmiş olur. Ve ihtiyaril kufri müminine. Bir de küfrü müminlere tercih etmiş olur. Ve lemme hazil ayeti bu ayetin ince Müslümanlar şöyle dediler. Lem yuhaciru in nehnu hacerna da'at envaluna ve zehebe ticaretuna ve harabet ''Devruna ve kata'na erhamuna'' Evet. ''Erhamuna'' ''Ve kata'na erhamuna'' ee, Buradaki ''Galalezine eslemu'' bir takım müminler dediler. Buradaki eslemu dilleriyle teslim olmuş olanlar manasına da gelebilir. ''Lem yuhaciru'' şöyle dediler. ''Galalezine eslemu'' ''Lem yuhaciru innahnu hacerna'' Da'at-ı Evet, hicret etmediler de şöyle dediler. Şayet biz e, hicret edersek daat en envaluna. Mallarımız dayı olur. Ve zehebet ticaretuna. Ticaretimiz gider. Ve karebet devruna. Durumumuz kötüye gider, bozulur. Ve katana e, e, evet, ve katana erhamena e, biz sıra rahmimizi kesmiş oluruz. E, Allahu Subhanahu ve teala bunun üzerine Cenab-ı Hak şunu ayet-i indirdi. Kul inkâne âbâkûm ve ebnâkûm ve kuvânâkûm ve zivâcûkûm ve aşiretkûm. De ki, aşiretiniz, kabileniz, eşleriniz, eşiniz, kardeşleriniz, çocuklarınız, babalarınız şayet size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolundan cihat etmekten daha sevimliyse, öyleyse gözetleyin bakalım Allah'ın emrini. Gelinceye kadar Allah'ın emrini gözetleyin bakalım. Dolayısıyla hazil yani dilleriyle Müslüman olmuş da evet biz de Müslümanız diyorlar ama tam böyle İslam bunlar münafık değil. Ee, onun için burada bu ifadeyi kullanmış oldu. Ee, yani e, dil ile Müslüman olduğunu söyleyen tam iman henüz kalplerine girmemiş. Evet. Kul. Ey kul ya Muhammed, lüha ila izine kalu hazihi makalete. Ey peygamber, bu sözü söyleyenlere söyle. Böyle düşünenlere söyle. İmkanı abau kulli abna ukum, ihfanukum ve azvacukum ve, ve, ve asiretukum. Ee, bu ayet kelimeyi söyle yani. Manasını vermiyorum, hızlı geçiyorum. Bakara ve kurya alel cem'i. Eee evet, alel cem'i ve asiretukum. Asiretükün de ve ve aşirat hüküm şeklinde de okunmuş. Yani çoğul sırasında kabileleriniz. El aşiretü, e, aşiret kelimesi, Hümül e, ednûnü min ehlil insani lezîne yu aşirûne hudûne ghîrihim. Hümül ednevne, ednevne, pardon. Ednevne min ehlil insani lezî yu aşirûne hudûne ghîrihim. E, yakın olanlardır yakın olanlardır. Min ehli insani insanın ehrinden, akrabasından. Ellezine yu'ashirune dunagayrihim yani insanın kendisiyle eee muaşeret ettiği, gidip geldiği, konuştuğu, ülfet ve ünsiyette bulunduğu yakın akrabası olan başkaları değil. Renvalun iktiraftu muha ifadesine gelince yani yani iktirafe iktisade manasındadır. Ve ticaretin takşavlen kesadeha yani bi firakikum ondan ayrılmanız, kaybetmeniz, kaybetme korkusunda olduğunuz ticaretiniz. Eee ve mesakinu ha hoşnut olduğunuz evler manası kelimesine cümlesine gelince ya yani testedinuha radine bi Orada oturmakla hoşnut olduğunuz, vatan edindiğiniz yer, vatan edindiğiniz yeriniz, memleketiniz ve evleriniz manasında. أَحَبَّ اَيْلَيْكُمْ لَا اللّٰهِ Allah ve Peygamberden daha sevimliyse, sizin için daha sevimliyse bunlar. Yani أَحَبَّ اَيْلَيْكُمْ لَا الْهِجَّةِ لَا اللّٰهِ Allah'a ve Peygamberine hicretten daha sevimliyse ve cihad-ı fi sebebihi Allahu men li da cihattan da sebebi ise demektir. Fe beyana Allahu Subhanahu ve Teala cenab Hak beyan etti, açıkladı ennehu yecibu tahmilu eee cemiyu'l mudar mudari fi dunya eee le dinu saliman. cenab bu durumda şunu eee beyan etti, açıkladı. Yecibu Tahmin, tahmin, tahminle tüm medarri, evet, fil dünya, liyabqa dinu selimen, tamam. Ee, yani insana zarar veren e, şeylerin tümünü e, e, yüklenmek vaciptir dünyada niçin liyabqa dinu selimen, din salim kalsın diye. Din salim kalsın diye, din galip gelsin diye yani insanı cihattan, Allah sevgisinden ve peygamber yolundan alıkoyan şeylerin hepsini e, terk etmenin e, caiz olduğunu Cenab-ı Hak belirtti. <gülüyor> ve Cenab-ı Hak şunu da haber verdi. Kânet riayetü hâzihîn mesâlihîn dünyeviyyeti indekûm. Yani sizin bu dünyevi maslahatlar, bu söylemiş olduğumuz anne baba, işte ticaret, oturduğumuz evler, evlere riayet etmek. Evla indekum evla min taatillahi ve taati rasuli ve minel mucahadati fisabilillah. Şayet Allah'tan, Allah'a itaatten, peygamber'e itaatten ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise fetarabbesu, öyleyse bekleyin, gözetleyin demektir. Ey fen fantaziru bekleyin demektir. Hatta yeti Allahu bi emri Allahın Allah, Allah emri ile gelinceye kadar yani bir kadar büyük hükmü gelinceye kadar bekleyin bakalım. Yani sizin hakkınızda Allah bir hüküm verecek ama bu hüküm işte sizin için iyi olmayacak demektir. Daha az emru tehditim. Yani fetreb su ifadesi. Fetreb ve suhataye ati emrin ifadesi bir tehdit ve takviyim ve bir korkutma emridir. Ve kara mücavhid ve muqatilun yani bifethi Mekkete. Hatta hatta ati Allahu bi emri yani bifethi Mekkete demişler. Yani Allah'ın Allah, Allah Mekke'yi fethedinceye kadar hadi bekleyin bakalım. Ama bu anlam biraz e, uzak bir ihtimal görünüyor. Vallahi velayetil kavmil fasikin hiçbir Cenab-ı Hak fasıklara hidayet etmez. Fasıklar topluluğuna. Yani el-hariciyine hankaati. Biz de zaten dersimizin başında demişti, demiştik ki el-fusku el-huruç Allah'a itaatten dışarı çıkmak ve fi haza delilin bunda bir delil vardır ala ennehu iza taarudun beyne masalihiddini ve masalihidunya dünya, dünya maslahatları ile menfaatleri ile dinin menfaatleri arasında bir taaruz bir çelişme bir ayrılık bir anlaşmazlık söz konusu o olduğunda vecebe alel muslimi tercihu masalihuddini ala masalihidunya dünya, Müslüman'a eee Dünya maslahatına karşılık, menfaatına, menfaatına karşılık dinin menfaatını tercih etmesi vacip olur. Yani buradaki vacip yine farz manasında. Ve izah rai tehim tohucu büke Biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar. Bir saat içinde masameti metnimi diye. Ve izah rai tehim tohucu büke Onları gördüğünden, onların cisimleri, bedenleri, diş görünüşleri, varlıkları seni hayrette bırakır. Ve yakulu Konuştukları zaman tesmali kavlihim sözlerini dinlersin. Kehnem kuşu bu Sanki onlar içi boşaltılmış e, kütükler gibidirler. Yahsebu ne küllesi hatin aleyhim. Her konuşmayı e, kendi aleyhlerine zannederler. Bu içi boş olan, çürümüş olan ağaçlar vardır, kütükler vardır. Dışarıdan baktığınız zaman bir ağaç gibi görünür. Ama içerisine bakarsınız ki içi boşalmış, özü gitmiş, bütün ağacın kılcal damarları hepsi kurumuş, bitmiş. Aslında kupkuru bir diş kabuğu kalmış. Siz bu münafıklara baktığınız zaman öyle bunlar allı şallı konuşurlar. Allı, çok görkemli Yapay bir takım yapmacık usluplarla çok etkili bir şekilde konuşmaya çabalarlar. Cenab-ı Hak diyor ki, e, siz bunları gördüğünüz zaman işte adam zannedersiniz. Dışarıdan baktınız mı, ha, ne, ne büyük adam, ne değerli adam, ne yakışıklı bir adam dersiniz. Onların bedenleri, e, varlıkları, vücutları e, sizi hayrette bırakır. İşte görünüşleri len tesma li konuştukları zaman da sözlerinizi dinlersiniz ya bu beyefendi bakalım ne söylüyor dersiniz. Kemne kuşubun müsennedetü sanki onlar içi içi boşaltılmış kütükler gibidir. kütükler gibi böyle duvara yaslanmış kütükler gibidirler. Yahsabune kulle şeyhatin aleyhi her şeyi kendi aleylerine kendi aleyklerine zannederler. Cenab-ı Hak diyor ki İşte bunlar düşmanlardır. Sizin düşmanınız. Allah'ın düşmanı. Allah'ın dininin düşmanı. Düşmanıdır. Fahzerhum Onlardan sakın. Fahzeruhum Fahzerhum Onlardan sakın. Sakınınız. Eğer ne kadar tekih formunda gelinse de çoğul anlamını ifade etmektedir. Gatlehumullah Allah Allah onları kahretsin. Enna yufekum nasıl oluyor da haktan hakikatten geriye dönüyorlar. Ve izarayet yani münafıkina mesela Abdullah ibn eee bin Abdullah bin Übey bin Selul Selul'u gördüğün zaman bütün bu tüm münafıkları gördüğün zaman tovcu bükü, tovcu Yani enne lehum ve menazira haseneten. Onlar için onların bedenleri ve görünüşleri güzeldir. Ve yakulu konuştukları zaman tesma'li kavlihim. Sözlerini dinlersin. bu ennehu sadaka. Konuştuğu zaman dersin ki e, zannedersin ki bu doğru söylüyor. Kale İbn Abbas İbn Abbas diyor ki Abdullah İbni Hübeyy İbni Selul Abdullah İbni Hübeyy İbni Selul cesimen iri bir adammış. Fesihan hitabeti güzel tatlı konuşan bir adammış. Zalka lisan yani bu da aynı fesih manasında hitabeti güzel tatlı konuşan bir adammış. Veize kale konuştuğu zaman seney Muhammedü sallallahu aleyhi ve selleme kavlo Hazreti Peygamber de onun sözünü dinlermiş. Keallehun khuşubun müsemmedatün. Sanki onlar dayandırın daya, dayalı kütükler gibidirler. E esbahun bila ervahin ve istamun bila ahlamun Esbahun hayaletler gibidirler. Bila ervahin ruhsuz hayalet. Ruhsuz, hayalet gibidirler. Ve ecsamun bile ahramun. E, duyguları, düşünceleri olmayan bedenler gibidirler. Ecsamun bile ahramun. Burası önemli bir ifade, bir benzetme burası. E, şebehehüm, Cenab-ı Hak onları benzetti. Bil huşu bir müsenneleti ila cedrin. Duvara yas, yas, yaslandırılmış, bir takım e, içi boşaltılmış kütüklere benzetti. Ve leysed, di ağaçların müsmiretin güntefeu'l biha kendisiyle faydalanılan meyve veren ağaçlar gibi değil kurumuş ağaca benzetti içi boş boşalmış ağaca benzetti ve bir duvara yaslandırılmış yahsabuna kulla sahhatin aleyhim her konuşmayı her çığlığı her bağırtıyı her sözü kendi aleyhlerine zannederler yani ennehum la yasmauna savtan ee, askeri eee biyen yuna diye münadim el tenfelet tenfelet dabetun eee et tun şedü davletun min hubsihim ve su'i zennihim enhum yuraduna bizalik yani annem la ismaun saltan fi askeri yani askerlerden herhangi bir ses işitmez bir işitmezler ki biyen yuna diye münadim eee bir münadi bağırsa, bir asker bağırsa, işte askerlik görevi için gelin dese veya işte Hazreti Peygamber savaşa çağırıyor dese dese Ertanfelittabtun veya bir hayvan kaçsa, Em tünşedu daletün veya bir hayvan soruşturulsa, bir kayıp soruşturulsa, bir kayıp daletün kayıptır kayıp demek arkadaşlar. bir kayıp soruşturulsa İlazanlum ilkupsihim ve suyizanlihim, kötü zanlarından ve çirkinliklerinden, kötülüklerinden, kalplerinin kötülüğünden, fikirlerinin kötülüğünden dolayı, annehum ne bizelike. Kendilerinin kastedildiğini düşünmüşler. Ve zanlum annehum etev kulubihim Korkudan dolayı kalplerini hemen bir ses duysalar, Bizim kalbimizdeki duyguları, düşünceleri açığa çıkaracak, ortaya çıkaracak gibi bir endişeye kapılırlar. Yani bizde halk e, arasında söylenen bir söz vardır. Hain havuflu olur. Yani hain kişi korkulu olur. Bir şey konuştuğunuz zaman, bir şey söylediğiniz zaman hemen kendi üzerine alır. Beni mi kastediyorsun? Yok seni kastetmedik. Yani biz bizi olayı anlattık. Biz, biz bir meseleyi anlattık. Sen niye üzerine alıyorsun ki? Bunlar da öyle. Yani üzerine olmayan şeyleri bile her konuşmayı kendi alehlerine zannederler. Vakire innhum ala khalfin ve Yine dine denilmiş ki innhum ala khalfin ve veclin. onlar bir korku ve ürperti, korku ve ürperti min en yanzila fihim emrun bir işin, bir azabın onlara inmesinden sürekli bir korku ve ürperti içerisindediler. Yahkuku estareh yani onların sırlarını ortaya koyacak, ortaya dökecek bir işin, bir durumun kendilerine inmesinden, kendileri kendilerini deşifre etmesinden bir korku içerisindedirler. Veya biru ve Evet veya biru ve bu şekilde de kanlarını mübah kılacak bir durumun yani söz konusu olacağını düşünler bu münafıklar. A bir ayetindi. Bir ayet iner inmez? Hemen bir ayet iner mi inmez mi? Hep bunu düşünler. Bizim kanımızı mübah sayacak, malımızı mübah sayacak, bizim bizi öldü, öldürebilecekleri bir münafıklarda öldürün diyebilecekleri bir ayet var mı böyle sürekli bir endişe şey içerisinde diyorlar. Ve temmerkalama onda kavlihi aleyhim bu konuda söz bitti. Sunmeite de sonra Cenab-ı Hak yeni bir cümleyle başladı. Fakara şöyle dedi: Hümûl Dikkat edin. İşte bunlar düşmanlardır. Fahzerhum onlardan sakın. E la onlara güvenmeyin. Ve inka ve inka nu her ne kadar şüphesiz onlar seninle birlikte olsalar da ve yusruna tasdikake seni tasdik ettiklerini açıkça söyleseler de a'daun leke senin için senin düşmanlarındır. Fahzerhum onlardan korun sakın. وَلَا تَعْمَنْهُمْ Onlara güvenme. Allah صَرْرِكَ Sırrın konusunda da onlara güvenme. لَيَنَّهُمْ Çünkü onlar اُوْنُمْ لِعَدَٰيكَ مِنَ الْكُفَّارِ Kafir düşmanların gözleridir, gözcüleridir, gözetçileridir yani. Sürekli onlara bir şeyler götürüyorlar, söz götürüyorlar, bilgi götürüyorlar. Senin sırlarını götürüyorlar. kulune ilehim اَصْرَرَكَ Senin sırlarını o kafirlere naklediyorlar. قَاتَلَهُمُ yani bütün bu pislikleri yaptıklarından, bu kötülükleri ve çirkinlikleri yaptıklarından dolayı kahrolsun. Allah onlara kahretsin. En ey hak. Nasıl oluyor da nasıl oluyor da bile bile haktan, hakikatten, Allah'ın dininden, bu güzel kitabından, bu güzel peygamberinden yüz çeviriyorlar. Allah onları kahretsin. Evet arkadaşlar bu konu bitti.